Telefonumuz var hocam. Evet. Alo. Alo. Efendim. Hoş geldiniz efendim. Ee, hayırlı akşamlar. Olsun. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Ben hocama birkaç soru soracaktım Buyurun İlk sorum Şimdi Ramazan girmeden Acaba ben fitremi verirsem Kabul olur mu evet, İkinci sorumda Ya Betül Hanım niye acele ediyorsunuz Ramazanda verseniz <gülüyor> daha çok sevap olsa olmaz mı İşte Bir yardıma muhtaç Bir aile var da hocam e, Ramazan içinde verin Onlar da buradan ayrılacaklar Ankara dışına gidecekler Gitmeden hani versem acaba olur mu diye düşündüm evet. ama eğer şeyse Ramazan'da veririm hocam. Postayla gönderirim hesapla gönderirim. Sorun tamam olmaz hocam. Tamam teşekkür ederiz efendim. hayırlı günler diyoruz. Şimdi Oyun yani hocam. Betül Hanım işte birine fitresini vermek istiyor. Gerekçil de da bunlar an, diyelim ki Ankara dışı Ankara'nın dışına gidecek. O zaman verme sıkıntısı oluyor. Verebilir. Yani verirse yani bayram günü vereceği fitresini Ramazan girmeden önce verirse işte peşinen önceden vermiş olur. Ama yani bunun az önce de bu soruyu cevaplamıştır. Hı hı. Yani e, sadakayı fıtrın, fitrenin verilme zamanı bayram sabahıdır. Ama onun öncesinde verilebilir. Ramazan da verilmesini biz e, daha çok sevap olduğu için tavsiye ediyoruz. Ama e, mademki gideceklerse verebilir. <gülüyor>